Mis gibi miskinlerde miskinler Az az yaşıyorsun içimde. Oysa ki seninle güzel olmak var. Örneğin rakı içiyoruz. İçimize bir karanfil düşüyor gibi. Bir ağaç işliyor tıkır tıkır yanımızda. Midemdi, aklımdı. Şu kadarcık kalıyor. Sen o karanfile eğilimlisin. Alıp sana veriyorum işte. Sen de bir başkasına veriyorsun. Daha güzel. O başkası yok mu? Bir yanındakine veriyor. Derken karanfil elden ele. Görüyorsun ya bir sevdayı büyütüyoruz seninle. Sana değiniyorum. Sana ısınıyorum. Bu o değil. Bak nasıl beyaza keser gibisine yedi renk. Birleşiyoruz sessizce. Merhabalar arkadaşlar. Miskinlerin geri dönüş programına hoş geldiniz. Ben Deniz Ekin Deniz Kuzu, yanımda da Ahmet dolduruyor. duruyor. Umarım iyi bir programla, siz dinleyenleri mutlu ederiz. Sizin gecenizde güzel bir konuk olabiliriz. Bu zamanlar çok radyo yapamadığınızın farkındayız. Çünkü e, bu ara aslında tatlı yorgunlukları da beraberinde getiren bir ara oldu. Ama sonuç olarak biz gene buradayız, yerimizdeyiz. Hiçbir yere de gitmedik, gitmeyeceğiz de. Evet yani miskinler her zaman burada. Bu da buradan biliyorsun. Ee, i̇kinci olarak da şunu söyleyeceğim. İşte bu aradan memnun olanlar varmış. Fazla e, özlendiğimizi de düşünmüyorum. Yani bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Televizyon kamera karşısında konuşmak, küfür etmemek için kendimi zor küfür etmediğimi fark ettim. Küfür edebilirim aslında. Yani çok siklemeyenler olmuştur <gülüyor> bu arayı. Ama biz buradayız. yani e, Zamanımız oldukça radyo yapmaya çalışacağız. Radyo bizim hobimiz. Aynen öyle. Bunu da herkes bilsin yani. Yani Allah tektir, miskinlerde tektir. Evet. Rismanlarla asla dalga geçmeyeceğiz. <gülüyor> arkadaşlar biz e, çok spontana girişti e, bu programı yapmak. Aslında yorgunluktan ölüyoruz. Bacaklarımıza kara indi. Ama gene de dedikati bir program yapalım yarım saat 45 dakikalık. O yüzden çok da e, önemli konular falan seçmedik, aslında hiçbir zaman hiç seçmedik o konuları da önemli. Bazen önemli. önemli konular seçtik şimdi. Doğru doğru. A ha kendim hakkında. Neydi? Dedim. Medya ve çocuk konuştum. Aslında ele biraz falan. Fazlın konuştuğumuz doğru doğru şimdi kendimi ben. şey yaptım. Bugün konu yok arkadaşlar. Bugün konuşulur. Bugün o üç dakikalık videolar var. Olur. O üç dakikalık video olduk. Medya varız bugün. Bugün depo, <gülüyor> depo görüntüleri alıyoruz. <hazır>. Bugün şöyle bir şey, ödenemeyen fatura faturalar. Bozulmuş beyaz peynirler. Tıkanlık lavabodan gelen lağım kokusu. Aynen. Kendi kendini zehirleyen salamlar. Evet. Ortalama çevresi 15 cm olan bir salamın dolapta 2 ay bekleyip o 15 cm'lik çevresinin 3 cm'e inmesi. Aynen öyle. Yıllarca beklemiş bal kasesinin kâ artık içinde evet. bal kalıp şeklinde. Hani o kaselere pilavı doldururlar da pilav böyle lak diye yaparsın. <gülüyor> pilav böyle o kâsenin Şak şeyini alır ya. Bal da abi. öyle tak yaparsın, bal kâsenin şeklinde almış, donmuş. Donmuş abi, yenmez de o değil mi? Abi, balı niye yemedik ki? Biz bal aslında... Yenir miydik abi? Yenir yani, yani bal 5 aydır orada ama. Hayır, balı normal <gülüyor> yenilebilir durumdayken neden yemedik ha. diye şu an kendimizi yemişlemiş Bir donda balımız var deriz mi? çünkü. O, o da bok yemiş olabilir. Evet Ama bal balın son kullanma tarihi olur mu? Olur. <gülüyor> Mal bu. Evet arkadaşlar bu sıralar tabi hayatımızı böyle şeyler etkiliyor derinden. Eve bir türlü <gülüyor> vakit ayıramıyoruz. Eve vakit ayıramadıkça da <gülüyor> lanet olsun bu dünyaya diye ağlıyoruz. Evet lanet olsun diye ağladığımız çok oldu. Ev bizim olsaydı evim şahaneyi falan çağırıp işin içinden kurtulmaya çalışıyorduk. Ama ne yapıyormuş yani yapmıyorlar. Hmm. Geri mi sekiyorlar? <gülüyor> İnanmam <İmlerine> abi, <niye gülüyor> <mi? gülüyor> ee, şey. abi. abi. Geri mi sekiyor? geri sekiyorlar bir şey. geri sekmiyorlar. Böyle Gerçekten geri sekiyorlar bir şey. Abi boyuyorlar, boyuyorlar bir şeyler takıyorlar onlara nasıl? Geri geldi. Yok abi, yok. geri Oğlum yaparken çekiyorlar boyarken, boyarken geri sekiyorlarmış abi. Boya nasıl geçiyor? Aynı survivor gibi işte arkada beş şimdi o terde kolayı birini çıkardık. Geçelim Evet arkadaşlar, güzel başladık. Yarım saat boyunca sizlerle beraber olacağız ama bir şarkı gidelim şimdi. Ne gidelim? Oğuz Yılmaz'dan Bas Bas Paraları Leyla'ya bir daha mı geleceğiz dünyaya? Tamam, çok Oğuz güzel. Yılmaz olmayabilir tabii de. Çok Oğuz güzel. Yılmaz. Güzel. Oğuz Yılmaz. Hadi Arkadaşlar Oğuz Yılmaz'dan Bas Bas Paraları Leyla'ya sizlerle beraber. suççu sanma nefretçi Arkadaşlar güzel bir şarkı dinlediğinize inanıyoruz. Oğuz Yılmaz'dan bas bas paraları Leyla'ya. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Gerisini unuttum ama. Valla Oğuz Yılmaz abimizin de Real inanmadığı buradan kanıtlanmış durumda. Neden? Real Karnasyon'da dünyaya bir daha geliyorsun ya. Böyle bir inanış. Aa doğru. Sen bunu e, yaklaşık 1700 yıllarda 1700 yıllarda... ortaya yaptın değil mi Real Karnasyon? Şimdi ben Hindistan dolayı o taraflardayım. Ee, o zaman bu inek muhabbetinin var var var olmaz var dere yani var. İneklerle öyle, orada takılıyoruz. Ya inekler etinden, suyundan, bir de dininden mi yararlanıyor? Orada öyle. İneklerin hmm. orada dininden de yararlanıyoruz. Şimdi şöyle bir şey tabii. Ee, bizim bu Ankara'da da inek var biliyorsun. Evet. Mübarek bir inek var. Evet. Trenin, Trenin geldiği yerden. Bize öküz diyor yani. Evet, aynen bizi öküzceğim dedik. Bunu konuşmuştuk galiba. Konuşmuştuk galiba. Aramızda Tekrar da konuşmuşuz. Şey Burada aramızda da konuşmuşuz. Tren, evet, tren geliyor, orada bekliyorsunuz. Benim gibi siz de bir öküzsünüz demek istiyor. Öküzüze evet. Evet. İnsanlar öküzdür çünkü. Bu ne acaba? Ay. Nice. Nasıl söyleyeyim? <gülüyor> ee, <gülüyor> Hindistandasın. İnekler o zaman da var. Abi şimdi. Ee, Reyan nasıl ortaya attın abi şimdi sen? Ben yapmadım. Belki... Ya. Aa öyle hiçbir zaman. Aa öyle... <gülüyor> 2014'lere geldik ama hala daha Hiç, bu tartışmalar ciddiye. Zaman... Öyle kesin bir şey söylemedim. Nasıl söylemedim Zahmet Bey? Hiçbir zaman söylemedim. Söylemişsiniz, dininiz değil mi? Söylemedim. Bayağı. Ben bu ülkeye canımı verdim. Bak reenkarnasyon nasıl patlar beyninde biliyor musun? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ee, böyle bir şey kesinlikle yok. Reenkarnasyon'un Ahmet Pasatoğlu'yu ortaya attı diye bir gerçek. Ahmet Bey ne yapıyorsunuz? Ee, ne yapayım işte ikinci program <gülüyor> <gülüyor> falan filan diye ee, bir Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Hindistan'a sen ne yaptın Ahmet Bey? Ya Hindistan'a ben çok farklı şeylerle gittim 1700 yılında buradan düldülle gittim oraya atla gittim o zamanlar yok düldül dül müydü? Çok şey yok düldül koydum çok yaratıcıyım yaratıcıyım <gülüyor> yaratıcıyım <gülüyor> evet. 70 defada yaratıcıyım peki hiç başka düldülülerine bindim dül dül yani? Şimdi ben evet aslında ben bir düldülde bir düz düldülde atlarla <gülüyor> Hindistan'a gittim evet. ama Hindistan'da kel kel Badem bıyıklı, dikişsiz kumaştan, böyle turuncu kumaştan dedelerle karşılaştım. Dedim siz ne yapmıyorsunuz çocuklar? Siz burada ne yapmıyorsunuz dediler. De. Ee? Evet. Yani, insanlar dediler, nelerle uğraşıyor? Yani, neler oluyor yani? Dedim bakın 1799, 78, 75, 80 yıl sonra Fransa etkili hale olacak dedim. Siz burda ilmeklerle uğraşıyorsunuz. <gülüyor> ben onları görebildin yani. Abi canım ben e Ahmet Fransız Bey, Bey Reankard'da bulundum. Reankard'ını ortaya atmadım diyorsunuz. Fransız ihtilalinde bulundum diyorsunuz ve bunu bence de görüyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey ben tarihi her zaman tanıklık ederim. Ama zaman zaman bulduğum şeyler oldu. İcatlarda bulundum İcatlarda bulundum. Yani mesela Fransızların patat. Bakın patat. Bu isim bu soy benim soy isimim Fransızca'dan gelir ya. Patat. Fransızcadır patat. Asla. Pat, patat nasıl yani bunu da konuştuk galiba. ama Tekrar konuşalım. Baskı 1500 olsun. Patat. Cömert. Açık. Patatesten gelmedi. Asla öyle <gülüyor> bir şey söylemedi. Asla öyle <gülüyor> bir şey söylemedi. Patatesten kesinlikle gelmiyor. Çünkü öyle sanan dinleyicilerimiz olabilir yani. yani şimdi şöyle bir şey. Bunun asıl yani patat oğlu. Patat'tır patat oğlu. Cömertin olduğu, zekinin olduğu, çeviğin olduğu, ahlaklının <gülüyor> olduğu, <gülüyor> Evet, hepsi hepsi var. Hepsi var. Yani benim diyeceğim bu. Bu kadar. Tamam Real, real karnasyon karnasyon karnasyon konusunu kapatalım. Tamam, peki yani ben e, buna inanmak isterdim. Yani sizin gibi bir ordinaryus profesör, yardımcı doçent, doçent ve araştırma görevlisi asistan. Ahmet reenkarnasyon fikrini yani ortaya atmasında... Yani araştırma görevlisini artık kullanmak istemiyorum. Araştırma görevlisi dendiği için bana ayranlarımdan çok kötü, yani çok fazla olumsuz eleştiri Ya Bana bir gününüzü anlatır mısınız? Yani siz şimdi, Benim e... bir günüm, evet. Hemen anlatayım. E siz bu kadar önemli bir adamsınız. Yani her şeyi e... görmüş, geçirmiş, birçok teorileri ortaya koymuş. E bu noktada yani... Nasıl bir e, gündelik yaşantınız var? Ya şi, öncelikle bu kadar gelmiş göçürmüş göçürmeyen <gülüyor> <gelmiş>, bir <insan gülüyor> olmama gerçekten. Olmama rağmen 31'i bir türlü bırakamadım. Hadi be. O yüzden e, de beni bırakmadan. 31'den birazcık konuşalım hani şu anlamda. O Neden hay 31 Hayır hayvani. O hayvani, hayvani ve kendini kaybettiğin dakikaları dakikalar oluyor ya. Mastürbasyonla 31 diye sınırlamayalım. Neden o oluyor? Yani beni buradan dinleyenler varsa o dinleyenler bazı şeyler üstlerine alınmasınlar. Onlar o yüzden değildi. <gülüyor> Onlar 31'in getirdiği şeylerdi. Aslında ne yanlış <gülüyor> anlaşılmak istemem. İkinci bir kişilik mi? Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim, yani çok pis bir konu. Yani bunu fazla konuşmak istemiyorum açıkçası. 31 esnasında insan, <gülüyor> insanlığından çıkıp, yani o an şöyle bunu şöyle e, renklendirebilir Gerçekten bir hayvan bir. Ayı gibi düşünün kendinizi. 31 çekerken sizin tipiniz olur. Yani insanlığınızdan çıkar. Evet, gerçekten önemli birileri. Gerçekten önemli birileri. Gerçekten. Yani bu insanların 31'den çok çekti. 31 de o insanlardan çok çekti. Anlıyorum. Karşılık bu çekim var. Anlıyorum. Üzücü bir çekim. Evet. Peki, öyleyse 1700'lü yıllarda Sizriyan karnesine ortaya. Atmadınız, Olur, ama e, bulundunuz, bulundunuz. reenkarnasyonun olduğu zaman... 1700 zamanlar. yıllarda atıldı diye de bir şey söylemedik bu arada. Evet. Yani ben 1700 yıllarda sadece Hindistan'da olduğunu söyledim. Belki de daha önce veya daha sonra atıp, işte, böyle de bir şey, e, evet. şey evet. Anlıyorum. Bir şarkı gidelim. Bir şarkı daha gidelim. O şarkının adı da... Canım sen bana inanmadın reenkarnasyona inandım. Böyle bir şarkı. <gülüyor> var var. Açma aynı şarkı. <gülüyor> Pardon şarkına düşürdüm. Bana inanmadın da gittin Reankarnacion'a mı inandın? Bana inandın da mı gittin Reankarnacion'a inandın? Bana inanmadın mı? Yani Reankarnacion'a da, Reankarnacion da inandın. Eee ama şemsi paşa pasacına döndü bu. Ay, aa, aa, Vay tek nice. bir de söylerim diyorsun. Aaaaay. Vay. O zaman de bu şarkı? Saffet. Safet, Hasan, Hasan Ali, <gülüyor> Hasan Ali, Hasan Ali korkmaz. Öyle bir var vardır, birler ki vardır. Da. Hasan Ali korkmazdan. Hasan Ali korkmaz değil ya Safet Ağulu. Safet Ağulu'dan sen bana inanmadın da mı gittin Reyhan Karlıoğlu'na inandın sizlerle beraber arkadaşlar. bir şarkı dinledik. Umarım Real bir şarkı ile birlikte inanmışsınızdır. Evet. Peki, e, hadi bize birazcık bozulmuş peynirlerden bahsedelim. Daha sonra bozulmuş peynirle yapılabilecek güzel bir yemek tarifleri. Bozulmuş peynirle, önce bozulmuş peynirlerden bahsediyoruz değil mi? Evet. Şimdi, bozulmuş peynirler öncelikle çok kötü kokarlar. Yani bunu bilmeyen yoktur herhalde. Bu hayatta bozulmuş da kötü kokmayan şey azdır bu arada. İnsan gibi. İnsanlar da kötü kokar. Özellikle Yani insanlar kötü koktuğu zaman onları bozulmuş mu dememiz gerekir. Apışarılar. Bozuk mu oluyor o zaman? Apışarılar her zaman gibi. Bozuktur yani. yani ben... Neyse girmeyeyim. <gülüyor> Şöyle isteyeyim. Gir. Ne hissediyorsun ya bozulmuş bir feynire baktığında? Hayatımı on... görüyorum aslında onda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir şiir sözü olabilirmiş bozulmuş bir feynire baktığında. Kendi hayatımda geliyorum, analar leblebleşirken. Leblebleşirken. <gülüyor> Eri dirim. <gülüyor> Eri Yani bozulmuş peynirle yemek falan yapamazsınız. Ha. Bozulmuş peynir ne kadar süre geçtiğine bağlı yani. Böyle bir iki gündür bozulmuş peynir. Tost yapan daha daha var. Var. Şimdi ne yaparsın biliyor musun? Onun üst tabakasında sarı bir renkte şey oluşmuştur böyle küf. Ha. Artık. O çok bozulmuşsa... Tur, ü, yeşilleşmiştir o, evet. yeşil üstünde beyaz beyaz küçük böyle küf yani. Evet. Hafif sarıken, çok hafif sarıyken güzel bir şekilde bıçakla üstünden orayı alıp yanlarından dikdörtgen olarak düşüyoruz, yanlarından köşelerinden. Almadın? Yani, Altından. Altından aldın? Ortasını? Ortasını birazcık daha al. Ne ihtimayla karşı? Kaldıysa bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Hala orada peynir varsa, ondan tost yapılabilir. Senin Direkt yenmez. Tost yapılabilir, evet. Geçen gün Tost yaptım. İçine neler koyduğumu bilsen. Gerçekten şu çok... Ne koydun? Hemen söyleyeyim o zaman. Bimden aldığımız kahvaltı sosu. Aa, evet. tostun içine. Toz, ekmeğin arasına güzel bir şekilde sürdük. Fırında servis. Krem peynir, ekmeğin a arasına sürdük. İki Zeytini ağzımla açıp çekirdeğini ayırıp zeytin. O derece ilgilendiği yani. Tabii canım. Nane. Nane. Kezik, kezik. Kırmızı biber. Pul biber mi kırmızı biber mi? Pul biberimiz yok. Alaten olmadığı için kırmızı biber, evet. kırmızı toz biber, evet. kapattım ekmeği, ekmeği kapattım. Ekmek kaç günlük? Ekmeği yeni ekmek yeni almış, ekmeği yeni, en yeni ekmek. Kahvaltılık <gülme> sosu 3 <üç> aylık falan. <gülüyor> <gülüyor> 2 ay ama bu büyük bir yorucu. Ama bu bunları zeler. Ekmeyi kapattım. Ano fosetlik çukurda girdim birine ay. Bir şey olmuyor benim elimde. Kapattık ekmeği, tereyağıldık. Tereyağı. Tam bir kamuflaj tereyağı. <Gülüyor> Tam bir kamufilde, o ardından süper bir tost. Büyük mü yaptın? Tabi, bir ekmeğin 4'te 3'ü diyebiliriz. De o derecede öyle tost, evet. Başka alanlarda tost yaptın, oğlum? Başka alanlarda da tost yaptın. Mesela yatakta... Kendim tost, tost oldum. <gülüyor> Kendim nerede tost doldum? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. <gülüyor> Kendin yatakta tost yaptın derken, şimdi tost için 3 insan gerekiyorsa yapmadım öyle bir şey. Öyle noktalara çekmeyelim durumu. Ama yatağı da ekmeğin bir şeyi kısa dersek 6. Evet. Üstte de biraz evet tost yaptım. Oldum. Hayatta hiç tost oldum. Olmadım tost yaptım. Ha yaptın. Tost niye olayım? Hahahaha. <gülüyor> hiç hayatta gezerken hiç tost oldum mesela. Şimdi şöyle bir şey var Ankara'da tost diye bir yer vardır, ünlü bir yerdir. Tostun önünde bekleme muhabbeti vardır. Mesela tostun önünde hiç beklemedim ben. Ben de hiç beklemedim. <gülüyor> Çünkü siz <gülüyor> seviyelim düzgünken. Evet. Genel burada, burada yapıyorsun. Sevgilim burada değil. Tostun önünde beklersem bir dandalak konuşsun <gülüyor> öyle bekliyorum sen. E bekle bir gün bari git. Belki gelir. Vay hay Ben sana şey şarkısını açarım. Dada dadadadadadadadadadad. Onun için orada bekler. Tamam. Oradan ben gelirim. <gülüyor> Sarılmayız tabii ki. Niye sarılmak bence? yok gerçekten bunu ciddi ciddi senin yok sadece espri. <gülüyor> Sarılmamadım. Evet. Tabii ki de gitti <gülüyor> O müzik eşliğinde falan orada saracağım. <gülüyor> Niye kim duyabilirdi ki bizi bizden başka. O <gülüyor> <gülüyor> tostun önünde. Tostun önünde tabii. Ankara'nın <gülüyor> iç şekerinin önünde kendiyle birlikte kokuyor <gülüyor> mu sigaramız? Karanfil o çok değişik kokuyor lan keşke kesme karanfilin sigara. Böyle yemekten cikarak. sonra iç kanan filaktan oldu mu ağzıma? Oldu. Yani özellikle bir lokantada bir arada annem böyle karamşın bulmuş bir yerden, önceden çok meşhurdu bizim evde aslında karamşın. Öyle mi? Atılır mı lazım? Atardı, annem bende atardı. Ondan bir daha... sır bu ordu duruyor diye atardı. Çayın içine atardı. Çayın içine fiksiyon. Çayın içine de güzel olur, karamşın yani, kokardı çay. Aynen öyle. Böyle bir şiir yazardı senin, ardından bile bakmadan. Evet, ardıma geçenip de bakmam şiir yazdı. Hayatta sonra. da ardında bakar mısın? Yoksa bir Ersun yan almasın? Happy Dere Happy Ardımda bırakıp bir şehri. Ardımda bırakıp gün çağırız. Terk ediyo bu birşey. Evet, bir şehri terk der Derk, derk, <gülüyor> derk edileyim. Bir şehri terk etmek demek bütün bir yaşanmışlığı yakmaktan farksız diyorsun. <gülüyor> yak bütün fotoğrafları. Ona ait bütün eşyaları yiyordum. Tamam mı? Adamın... Adamın... Adamın... Adamın... Adamın... Kızın... Kızın benden söyleyeyim donu kaldı. Ben donunla mı yakayım abi? <gülüyor> Şimdi donuna... <gülüyor> Aynı yani. Konkliyonsan <gülüyor> yakma <gülüyor> Sizi arıyorsan Ama koklu diyorsan yak Abi ama ayıp değilim ya <gülüyor> Ne ayıp değilim, sen de? Niye doğru? yakayım abi dışarıda bakacaksın Yakma şey. işte kokluyor kokluyorsan <gülüyor> koklarsın Abi çok ayıp bir şey ya bu Ben, ben de sen diyeyim? don dedin Şimdi donun kime ait oldun abi yani don Bir adriyane lima'ya aitse koklama durumu mu olabilir? E şöyle bir yaparsın yani. Yani. yani Güzel koklu lavanta kokludur lan abi. <gülüyor> Bence de ya, evet. yani çiçek çiçek bırakıyordur böyle Kokulu dom giyiyordur zaten. Şey bile anlatmış Adrien Lima'yı bile ya. yani <gülüyor> Hayır <ben> <gülüyor> anlamıyorum <gülüyor> Karını aldatırsın falan da Evet oldu. Öyle bir kere şey, suverdi evet. ya Gerçekten aldatılacak kadın değil Adrien Lima Adrien Lima'yı aldatılmasın Adrien Lima sana buradan sesleniyorum Ben seni hiç aldatmaktım Lima kimsenin tapulu malı değildir Yani sen Evlenme o belgeyi gidiyorsun Evlilik belgesini. Bir tapu malı olarak Tabii ki. Tapu malı değil mi? Karşılıklı mı oluyor mu? Alnının ortasına basılan bir... Tapu malı diyorum. <gülüyor> Alnının ortasına vuracağım yolunu da geleceğim. Ta ta ta tapu ne ya bu arada? Tapu niye tapu? Tapu abi. Tapu. Şey işte. Tapuyon. Ta-pu. Aynen. Burayı da mı aldın? Yeter artık. Tu-we. Ha. tu o, o yüzden. Ama Adrian'ın Hanım'a kimsenin tapu malı değil mi? Adrien Hanım'a gençlerin. Umarım benim tapu... Hiç Adrien ekmeğini yedim mi? Yalnız bir şey, çok ciddi bir şey söyleyeceğim. Gerçekten yemeyeyim. Ben de yemedim. Çünkü kadın çok güzel. Evet çok güzel. o aya, ayı pozisyonunu yani, emmek yenmiyor değil mi? Öyle güzel ki hani ikisini güzellik ve hayvanlık o şeyi estetik değerimi, benim estetik zevkimi ve çok aşıyor hayvansal diyorsun. zevkimi koyduğumuzda estetik zevkim ön planda kalıyor. Fazla kalıyor. Bakıp izlemek istiyorsun. Öyle de değil aslında. Peki bir şey diyeceğim. Natalie Portman mı? mı? Senin Natalie Portman'a hayranlığın belli bir şey. Natalie Portman evet kesin. Evet. Portman, evet. 1700'de de Natalie Portman şimdi de. Portman. 1700'de <gülüyor> Portmort yoktu o zaman. İnternet çok gelişmemişti. Natalie Portwoman mı vardı? Hayır. İnternet portları şu şudur budur. O Onu zamanlar yoktu o zaman. Portman diye bir soyad yoktu o zamanlar. Anladım. O zamanlar Zortman vardı. Ney <gülüyor> bu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zortman. Zort? Natalie Zortman vardı o zamanlar. Evet. Onu severdim bak onu da severdim ama onu değişebilirsin. Natalizor zor mu onunla evet. Yani şimdi şöyle anlatayım. Peçete yoktu o zamanlar. Taş var. Peçete yok, yaprak vardı. Eee o kaliptus yaprağı vardı. O kaliptus yaprağına şey yaptım. yandı bir hal aldım. onda bir şey varmış. Süre bir şey değişmiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yaprağı. O kaliptus yaprağı. O kaliptus. Orada yaprağını da ben önceden çok aradım. Bronşite iyi geliyormuş diye Bir arada benim çok bronşit krizim tutar Ne yap? Nasıl yapacaksın? İçecek mi? Bronşit krizi ne lan? Bronşit olunca. Evet. İçecek mi? Öyle bir muhabbet o var. O kadar şey Kaynatıp içme muhabbeti. Yani bu goca ilaçları. Çam şey. akşam sıçamam. Bence daha içeceğim. Akşam sıçamam. Daha içeceğim. Çeleyeceğim. <gülüyor> şey eee Lima'yı daha şey diyecektim lan. Adrian Lima'dan aklıma gelmişti. Yani birazcık böyle e, seksin güzel olması için yani bir ufak bir çirkinlik payının olması lazım diyorsun yani. Şimdi şöyle söyleyeyim yani... ...seks sevmediğin kadın her zaman çirkinlidir de... ...o derece aşk adamıyım diyorsun yani. Değildir tabii ki her <gülüyor> Güzel bir vücuda sahip. Çok da çirkin olmasın diyerek. Tabii canım birazcık. Birazcık kusurlar öyle. olsun yani. Kusur, bazı kusur, kadınlar bazen güzel yapar yani. Tabii. Bazı şeylerin örter biri, aynen. Yani kendisinde değil de sende olan bazı şeyleri örtebilir. Aynen. Ondaki kutu seni örtebilir. Şey yapar. Seni dengeler. Dengeler. O bazı kadınlar var ki gerçekten çok güzel. Güzel dediğin zaman o tanımı tamamıyla. Lak diye yerli olan diyor. Yani o kadın şey karşımda evet. bir sigara parçası gibi sokan ortasına bırakılmış bir <gülüyor> biçimde. Sigara parçası bizimle. Şöyle bir şey arkadaşlar. <gülüyor> Ee, Sekstem, mekstem bu kadar bahsediyoruz ama özellikle kadın arkadaşlara sesleniyorum burada. Değil yani şey bu diyorlar. Den. Şey diyenler var. Hani bu tür şeyleri bu kadar güzel var. Hmm. Kendimiz bir komşusunuz için teşekkür evet. ediyoruz diyenler var. Onlara biz de teşekkür ediyoruz. Bütün teşekkürlerimizi buradan sunuyoruz. Bir müzik giriyoruz. Ne müzik giriyoruz? Son bir müzik. Giremiyorum müzik. O zaman şarkı girelim. Şu sigaramı içene kadar devam edelim bari. Sonra müzik girelim, toparlayalım bitirelim. Tamam, buradan da planımızı bu, bu kadar <gülüyor> açıkladık bir şekilde açıklarız diyorsun. Evet, çok samimi program olduğunu düşünüyorum her zaman gibi. Niye böyle ciddi bir konuşma yaptığımı ben de bilmiyorum. Bizkinler zaten aslında güzel gidiyordu. Evet. Ee, biz zevkle ve isteyerek hep karşısına oturuyorduk. Radyo programının. Fakat gerçekten şu aralar hayatımız birazcık hızlanmak zorunda e, durumunda kaldı daha doğrusu. Bu yüzden hep böyle ara ara e, vakit buldukça programları tekrarlayacağız. Artık 7'dir, 8'dir, 9'dur bilemiyoruz. Ee, o yüzden de bir şey diyemedik yani programın Aynen. başında. Ama inşallah siz dinleyenler bizi özlemişsinizdir. 3-5 kişi de olsa. Ben özleyenler olduğunu düşünüyorum. Özleyenler kadar özlemeyenlerin ve bu özlemin hoşuna gidenlerin olduğunu düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Aynı zamanda, ama dikkat etsinler biz tahtımızda otururken üstümüzde oturmasınlar. Vay! Güzel laf söyledin. E beni de bir arkadaşım arıyor bu arada. Kim? Sefa arıyor. Sefa. Çok girmeli. E ayrıca şunu da belirtmek isteyelim. İsteğelim. İsteğelim. Ben şunu i̇steyelim. Şunu da belirtelim. Yani. Program süremizi 45 dakikaya düşürdük. Yani 45 o civarı düşürdük. Evet, 37 dakikadayız. Bir şarkı Sonra, sonra son bir Neyi toparlayacaksa ne? kanka. Kendimizi, kendimizi, <gülüyor> evet, kendimizi, kendimizi toparlamamız lazım. Aynen ben... E, onu da belirtmiş olduk. Daha tatlı olacağını düşünüyorum ben. Ben de zamandır. İnşallah bunu böyle e, aralar kalanla... Ara ara. Yani şöyle bir şey. Önceden haftada bir yapıyorduk kesin. Artık böyle bir şey olmayacak. Aynen öyle. Bu miskinler... ...fanzin durumumuz vardı bizim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kalbimi mi kırarsın bu projeyi? Gündeme getirirsen. O ee, da... Umarım. O da bir ara. Yani artık kesin konuşamıyoruz eskisi gibi. Çünkü işin peşine düşemeyeceğimize eminiz. Düşmekte e, istemiyoruz aslında şu sıralar zaten istemiyoruz değil de yani düşemeyiz yani hiç düşemeyiz. düşemeyiz. Yani istemiyoruz kötü şeyler yaparız diye istemiyoruz. Yani kötü bir ürün ortaya çıkartırız diye istemiyoruz. Olmayacağı için istemiyoruz. Aynen öyle ama o da tabii ki bir zaman olacaktır. Biz hiçbir zaman bunların peşine bırakmayız. Açıkçası ben şey söylemek istiyorum. Hiç bir şarkı girip tekrar toparlayıp tekrar şarkı girmeyelim. Bence. Tabii, bence de toparlayalım de. şarkı girip. Aynen arkadaşlarımıza öyle. veda edelim dinleyicilerimize. Bence de öyle güzel. Bunun yanında umarım e, sizlerin de hayat yoluna gidiyordur her şey diyeceğim. Bu şimdi artık yavaş yavaş bu miskinler e, daha yani dinleyicilerin veya de işte bu okuyanların gözünde artık kullanılmayan bir şey haline geldiyse o da yanlış. E, hala daha bize ürünlerini göndermek isteyen veya de işte buyurun burada e, bir yazım var demek isteyenler hala da mail adresimiz belli, yazılarını gönderebilirler, biz her zaman orada yazılarını paylaşabiliriz, hani Evet. E, tekerleştirdiğimiz gibi de gözükmesin yani bir yandan. Tabii. Onun yanında ben de bir duyuru yapayım mı? Yap bakalım. Yapayım bari. E, bugün ayın arkadaşlar e, 24'ü, aslında 1-2 saat sonra 25'ine gireceğiz ama, 30'unda, yani daha doğrusu son teslim tarihi 30'u olan, Nisan'ın 30'u olan e, bir öykü çağrımız var arkadaşlar. Belki buradan dinleyenler sonuna kadar dinleyenler olursa çok güzel gidiyor öykü çağrımız. Redaksiyon dergisi için. Redaksiyon dergisi popüler muhalif bir kültür dergisi arkadaşlar. Bu noktada biz Berkin'e, Berkin, e, Berkin Elvan'a yazalım adı altında öyküler topluyoruz çeşitli insanlardan. Çok büyük bir abet var, gerçekten var. Bu noktada eğer uğraşmak isteyenler, ilgilenenler olursa Lütfen redaksiyondergeet gmail.com adresine göndersin. Olmadı zaten Facebook'tan veya Twitter'dan e, bakabilirler. Bana da ulaşabilirler. Bu duyuruyu da böylelikle masanın ortasına bırakmış olayım. İsteyen varsa gelsin bir dal yaksın. Aynen öyle. Bu duyurunun üstüne artık başka bir şey söylemeyelim. Ben dinleyicilerimize buradan veda ediyorum. İyi geceler diliyorum. Geceniz umarım renk katmıştır. arkadaşlar. Dur, böyle, ne çalacağız? Ne çalacağımıza en son geliriz. Önemli. Pardon böldüğüm için özür dilerim. Rica ederim. Herkese buradan keyifli dinlemeler diliyorum. İyi geceler diliyorum. Sizi çok özledik. Umarım siz de bizi özlemişsinizdir arkadaşlar. İyi geceler. Beşinci defa iyi geceler dedim. İyi geceler. <gülüyor> arkadaşlar bendeniz Ekim Kuzu ve yanında Ahmet Batutoğlu duruyor. Miskinlerin geri dönüş programı burada sona eriyor. Ve çalacağımız şarkı da... Red'den falan filan. Red'den falan filan. İyi geceler sayın dinlenmiş. <gülüyor> Yormadan, yorulmadan, kimseye dokunmadan Duymadan, konuşmadan kendi dünyamda yaşarım ben Dilim acıtır konuşursam, şekrim uymaz boşluğuna Elim gitmez sevmezsem kelepçe takma, boşluğuna Sakılma, boşu boşuna. Manzaraya daldım, ses çıkarma. Gerçek can sıkar. Bir...